Merhaba, Bir Söz Küçüm programında birlikteyiz. Ben Rabia, bu hafta yapımcı olarak sizlerle beraberim. Bu haftaki konumuz Ahşap Oyuncaklar. Konuklarımız ise Şule Şenol ve Şeyda İşma. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Şule Şenol, bir ahşap oyuncak sevdalısı tutkunuyum diyebilirim ki bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık yedi... 8 senedir e, Türkiye'de ahşap oyuncağın e, tanıtımı için uğraş vermekteydim. Vermekteyim hala. E, bir bun, bu amaçla e, bir aralar bir dernek kurduk, bir oyun evi kurduk. Çeşitli yurt fuarlarını ziyaret ettim. Oradaki e, tasarımları öğrendim. Ahşap oyuncağın e, yapımı, e, kullanımı ile ilgili e, eğitimler verdik. Eee kısaca tanıtılması için uğraşıyorum. Ekolojik pazarda aynı zamanda çocuklarla ahşap oyuncak oynuyoruz, satışını da yapıyoruz. Evet. Siz? Ben şey Daişman. Ben psikologum. Çocuklarla çalışıyorum. Ahşap oyuncakla ilgili yaklaşık 2 senedir bir ilgim var. Daha daha çok araştırma boyutundaydı. Daha sonra bir atölyede bir ustayla birlikte ufak ufak çalışmaya başladım. Daha çok benimkisi hobi gibi. Ayşap oyuncak tasarlayıp yapmaya çalışıyoruz atölyede. Daha yani benim uğraşım daha yeni diyebilirim. Oyuncağın çocuklar açısından ne önemi var ve iyi bir oyuncak nasıl olmalı? E, oyuncak demeyelim de belki oyun aracı diyelim. Oyun aracının e, çocuklar için e, önemi var. E, bir e, tahta parçası da sizin için bir oyun aracı olabiliyor. Bir ip de oyun aracı o, olabiliyor. E, ve e, tabii ki bunun doğal malzemeden olmasının e, ve çok amaçlı olmasının çocuğu, Belirli oyuncak tasarımında gerekli, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşte çevreye zarar vermemesi, çocuğa, çocuğun sağlığı için, gelişimi için önemlisi, önemli olması dışında. Örneğin çocuk konuşmaya teşvik teşvik etmesi, çocuğu harekete teşvik etmesi. Tabii en önemlisi de çocuğa keyif vermesi gerekiyor. Ee, bizler tabii e, ahşap oyuncağı ta tavsiye ediyoruz. Ee, hem e, çok yaş grubuna hitap ettiği için, hem e, tuttuğunuz zaman bir yerde ruh sağlığını da geldiği için, hem e, nostaljik bir ürün olduğu için, yani çocuklar e, dededen toruna geçiyor. Ee, Geçmişte olan e, zaman içinde e, çok uzun yıllar kullanabiliyorsunuz ve de e, dedelerinizin büyükannelerinizin kullandıkları oyuncakları sizler tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir topacağı ele alırsak e, işte 4-5 bin yıllık oyuncak hadi bir tangram onu sen bilirsin mutlaka 7 parçadan oluşuyor. Binlerce çeşit şekiller yapıyorsun o tangram'le. Çinlilerin bulduğu bir oyun. Hem yetişkin kullanıyor hem çocuk kullanıyor. Ee, onunla da... O da bir 2000-3000 yıllık bir geçmişi var. Çok uzun bir geçmişi var. Ve çok basit bir oyuncak. Çok ucuz mal edilmesi. Çok, çok ucuza yapılan bir oyuncak. Ee, bence ki... Artık herkes bunu söylüyor sanıyorum. Ee, işte ahşap oyuncağı seçmek gerekiyor. Ama onun da... E, her ahşap oyuncakta iyidir, e, demek e, mümkün değil. E, bunların birçok çeşidi var. Çeşitli yaş gruplarına göre olanları var. E, çocuğun gelişimine uygun olanlarını seçmek gerekli. E, tuttuğun zaman e, çocukta şöyle bir şey, bir, özellikle küçük çocuğun... E, ...somutlu kavraması bazen, e, zor, soyut kavramları öğrenmesi biraz zor oluyor. Ee, halbuki işte e, elinde tuttuğu ahşap parçası, ahşap oyuncak parçası Gittin ağaca baktığın zaman yine aynı e, şekli görüyorsun, aynı dokuyu görüyorsun e, Ve e, o, o ağaçtan oluştuğunu, onun bir görü dönüşümü olduğunu anlaman için bir yerde bir araç e, ahşap oyuncak ...görüyorsun insana eliyle... ...bir şekle giriyor... ...şekillendiriyorsun o ahşap oyuncağı... ...ve o... ...o, o şekilde belki emeğin... ...anlamını da anlıyorsun diye düşünüyorum... ...yani... ...aa diyorsun belki ben buna birazcık hani... ...yontsam, birazcık böyle rendelesem... ...biraz bıçak çakıyla bir şeyler yapsam... ...belki... Bir, ...bir ne bileyim ben bir tekerlek yapabilirim, bir araba yapabilirim ya da benim babam yapabilir diye böyle bir his uyandırıyor. Yani her zaman yapılabilir bir şeylere emek verirsem yapılabilir his uyandırıyor. Onun için de çok önemli diye düşünüyorum. Çocuk... Yani mutlaka bir fabrikasyon ürüne gitmen gerekmiyor. Çocuklara oyunca kalırken nelere dikkat etmek lazım? E, tabii şimdi e, sağlıklı ürün e, e, hazır oyuncaklarda dikkat ettiğiniz zaman bir kere üstünde bir CE diye bir belge var. E, yani CE sertifikası olması lazım ki hani boyaları falan hepsi uygun olsun. Yaş grubuna uygun ol, olsun. Yaş grubunu mesela diyor ki 12 ayın üstündeki çocuklar diyor 18 ayın üstündeki çocuklar diyor ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de işte çok kullanışlı olması lazım. Hakikaten uzun süreli kullanabileceğin ürünler olması gerekiyor. Ee, onun dışında e, işte e, sivri yerleri olmaması, hani bir de e, elektronikten ve plastikten uzak durmaya çalış çalışmak gerekiyor. Çok hazır oyuncaklardan belirli kahramanların olduğu diyelim işte, e, Spidermenler, Barbiler vesaire bunlar. Birazcık trende uygun oyuncaklar daha sonra biraz modası geçiyor ondan sonra başka bir moda yani bir tüketim toplumu zaten olmuş durumdayız. Onun işte şeyleri çıkıyor kalemleri çıkıyor bilmem kitapları çıkıyor her şey çıkıyor. Ahşap oyuncak ne demek nasıl bir şey? Tabi tahtadan yani ahşaptan <gülüyor> önemlisi ve herkesin kullanabileceği doğal malzeme üstünde hem doğaya hem de geri dönüşümlü bir malzeme insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış. Tamamen geri dönüşümlü olan hem yetişkine hem çocuğa hitap bir ürün. Ahşap oyuncak sağlıklı deniliyor. Neden? Eh, ahşap oyuncak e, sadece e, elinde tuttuğun zaman hani işte kötü boyalar içermiyor, e, zararlı boyalar içermiyor. E, onun dışında e, doğal bir ürün. E, doğaya zarar, insan sağlığına zarar vermeyen e, vernikler kullanılıyor ya da hatta hiç e, Boyasız, verniksiz de kullan Üstüne sadece bal hafif sürüyorsun. Ya da yağ sürüyorsun. E, doğal haliyle de kullanabiliyorsun. Ya da hiçbir şey sürmüyorsun. E, onun için sağlıklı bir ürün. E, aynı zamanda doğaya da zarar vermiyor. Ç çevreci bir ürün. Benim çevremdeki çocukların hiç böyle oyuncakları yok. Neden acaba? E, Türkiye'de ahşap oyuncak pek fazla bilinmiyor. Genelde e, fabrikasyon ürünler var. E, henüz Türkiye'de Zanaat bazında yani el yapımı ahşap oyuncaklar var. Tam fabrikasyona geçinmemiş durumda. İthal ürünleri de genelde işte uzak doğudan ithal ürünler oluyor. Dünyada da esasında ahşap oyuncak o kadar fazla kullanılmıyor ama tabii bizim kadar da az değil. Çeşitliliği bizde çok az dünya, bütün Avrupa'da özellikle çok sayıda ahşap oyuncak ve çok çeşit ahşap oyuncak var. Şimdi kısa bir ara verelim. Parçamızı dinledikten sonra tekrar birlikteyiz. Senin gibi benim gibi Ayşe gibi Ahmet gibi Kuşlar gibi, orman gibi, güneş gibi Bahar gibi, çiçek gibi Gökte yağmur, bulut gibi Gece gibi, gündüz gibi Sabah gibi Okul varken Oyun varken Koşmak varken Konuşmak varken Neden bilmez Neden sevmez Neden gelmez Bir bilseydik Beyaz balık Suyu sever Suda yaşar ama buna şaşar Güneş nedir ya gökyüzü, seni şaşırtan yakamozlar mıdır? Matematik midir şu zor gelen? Kelebekler mi yok şaşkın uçan? Beyaz balık, beyaz balık Suda yaşıyorsun, şaşırtıyorsun Beyaz balık, beyaz balık Bir bildiğin var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 bekler mi yok, şaşkın uçan Beyaz balık, beyaz balık Suda yaşıyorsun, şaşırtıyorsun Beyaz balık, beyaz balık Bir bildiğin var, saklıyorsun Beyaz balık, suyu sever Suda yaşar ama buna şaşar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 Beyaz balık bir bildiğin var, saklıyorsun. Şule Hanım, siz ufakken en sevdiğiniz oyuncak neydi? Çok fazla oyuncak oynamazdım ben hatırladığım kadarıyla. Böyle tam en çok sevdiğim oyuncak e, neydi diye, diye bir şey söylemeyeceğim ama. E, sanırım böyle bir ablam var benim, beş yaş büyük onun oyuncaklarına daha çok özenirdim. Hep onun eskilerini kullanırdım diyeyim. Kağıt bebeklerimiz var. Kağıt bebekleri kendimiz yapardık. Kendime ait bir, bir tane çekmeli bir ördeğim vardı. O da plastikten yapılmıştı ama ahşap oyuncakla da pek oynadığımı açıkçası hatırlamıyorum. Belki oynamadığım için daha çok ilgi duyuyorum. Çünkü çocuklarım da onu ...görüyorum ne kadar keyif aldıklarını... ...başka çocuklarda onu görüyorum... ...etrafımda. Çocuğunuz var mı? Evet. E, çocuğunuz varsa... ...en çok ahşap oyuncakla mı oynuyor? Yoksa plastik oyuncakla e, mı? İki oyuncaklar tane mi? kızım var... ...biri 8,5 yaşında... ...diğeri 19 yaşında... ...epey araları fark. O yüzden... ...onları gözlemlemek... E, ...tabii benim için bir, bir fırsat oldu... ...nasıl oynuyorlar, ne yapıyorlar? Yani, e, zaten ahşap oyuncak tasarımcıları da... E, şekilde öyle yaparlarmış. Çocukları gözlemlerlermiş nasıl e, oynuyorlar e, ve de ona göre oynatırlarmış ve ona göre tasarlarlanmış. E, tabii çok e, seviyor özellikle küçük kızım çünkü ben bu işe hani e, çok çok da uzun yıllardır e, uğraşmıyorum, çok uzun yıllardır uğraşmıyorum ama e, küçük kız vahşap oyuncağı çok seviyor. E, o da böyle hani kendi kafasında şöyle bir şeyler tasarlıyor ya da e, belirli ahşap parçalarımız var onlarla işte renkli renkli e, o, işte pastalar yapıyor, kuleler yapıyor işte bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Çok daha bizlerden çok daha farklı oynuyor çocuklar. <gülüyor> Şule Hanım neden eskiden ahşap oyuncaklar kullanılıyordu? Başka oyuncak yok muydu? Ee, sanayileşmeyle birlikte tabii e, plastik oyuncaklar devreye girdi. Eskiden e, teneke oyuncaklar vardı. Daha sonra ahşap oyuncaklar, teneke oyuncaklar, ahşap oyuncaklar vardı. Ee, daha sonra plastik oyuncaklar çıktı. E aynı zamanda fabrikasyon da olmaları gerekmiyordu. Halen mesela Almanya'da bir bölge var. Yaklaşık 200 tane ahşap oyuncak atölyesi var bu bölgede. Küçük küçük atölyeler bunlar. Minik minik bu ahşap oyuncaklar üretiyorlar. Yani ciddi böyle küçük makinalarla da hatta hiç makinesiz de sizin ahşap oyuncak üretmeniz mümkün. Ama artık her şey fabrikasyon oldu. Böyle e, hatta ithal oyuncak. Türkiye'de özellikle ithal oyuncak çok çok az bulunuyordu. Onları, onları da çok e, zenginler alabiliyorlardı. O zamanlar plastik oyuncaklar da çok değerliydi. Hani çok eskiden. Şimdi artık e, plastik ve ucuz, ucuz oyuncaklara rağbet var. Yetişkinler içinde ahşap oyuncak var mı? Tabii çok var hem de <gülüyor> ama tabii e, yetişkinlerin de hani çocukluklarına dönmesi için oyuncaklar da var. Mesela topacı biz e, oynuyoruz, çeviriyoruz eski tip böyle nostaljik topaş dediklerimiz. E, bir yerde işte topacı elinizdeyken fırlatıp atmak, onun sesini duymak, bir yerde de şarj olmak enerjinizi atmak bir de geriye dönüş ah ben böyle oynardım da ben böyle yapardım da böyle çok e, topacı kır kır kırmasını oynarlarmış. Ee, bir de e, böyle akıl oyunları ya da sabır oyunları dediğimiz e, mesela işte tangram tarzı ya da somoküp denilen bir oyun var mesela birçok parçalarla işte çeşitli geometrik şekiller yapabiliyorsun gibi e, o tarz e, oyunlar var. Yani e, bir mikadoyu bir dominoyu da ahşap ya da satranç da sonuç olarak hani tavla da e, ahşap oyuncak değil mi? Hepsi de yetişkinlerin oynayacağı bir Şimdi bir tangremi eline al. E, plastiği olsun, ahşabı olsun. E, plastiğiyle oynamaktan yetişkin zevk almaz ama tahtadan on, on, on, oynamaktan zevk alır. Aynı zamanda tavla bir e, plastikten yapılmış olsaydı ondan keyif almazdın. O böyle bir oyuncak olurdu. Öbür türlü bir oyun, bir oyun aracı haline gelmiş oluyor. E, ahşap olunca. Şeyda Abla, Ahşap Oyuncak nasıl yapılıyor? Ee, ahşap Oyuncağın e, fabrikasyon olarak e, yapılan tarzları da var, fabrikalarda da yapılabiliyor. Gerçi bu Türkiye'de biraz şu anda yaygın değil ama hani biz nasıl uğraşıyoruz diye soracak olursam biz daha çok amatör, hobi gibi e, bir atölyede uğraşıyoruz. İlk önce bir öğretmen arkadaşla birlikte e, okulun bir odasında ufak ufak hediyelik böyle arabalar yapmaya başlamıştık. Elimizde hani çok fazla makinamız da yoktu. İşte kesici birkaç alet hani ayşapları bulduk. Biraz böyle birkaç araba modeli oluşturduk. Daha sonra onlar mesela çok beğenildi. Arkadaşlarımızın çocukları zapt ettiler onları hani hediyelik olarak verdik. Daha sonra Üsküdar'da bir atölyede torna aletiyle bir ustayla birlikte çalışmaya başladık. Yani çok uzun zamandır çalışmıyoruz ama e, yine e, torna aletinde bir takım modeller oluşturuyoruz. Şu anda yaptıklarımız hani daha güzel daha güzel hani oyuncaklar olmaya başladı. Ben de biraz torna öğrenmeye başladım. Tornada çalışmaya. Tabi usta kadar iyi yapamıyorum ama... Yani bir takım modeller oluşturuyoruz ama tabii bizim yaptıklarımız daha çok el yapımı. Ahşap oyuncak yaparken size yardımcı olan birileri var mı? Yani şu anda tek başıma e, yapamıyorum ama daha çok düşünce boyutunda. Hani tek başına düşünüp e, yapımında daha çok bana bir usta yardımcı oluyor. Ahşap oyuncak yapımıyla ne zamandan beri uğraşıyorsunuz? Şey daha iki, yıldır, i̇ki yıldır Evet Ben ahşap oyuncak yapımı çok az yaptım. Ama birçok aleti aldım öyle diyeyim. Benimki aldığım aletlerde böyle küçük parçalarının yapabileceği, hani tornasını, işte bir yerde testeresinin olduğu, kıl test, minik kıl testeresinin olduğu aletler, matkapının olduğu... Küçükken de e, yapmadım hani e, çok kişiden duyuyorum benim yaşlımdaki kişilerden biz e, kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık diye ama bunları genelde erkekler Söylüyorlar erkekler biliyorsun daha çok sokakta oynayanlar özellikle o zamanlar bizlerin zamanında şimdi evlere tıkılmış durumda herkes çocuklar genelde maalesef pek dışarıya çıkmıyorlar tek topacımız vardı tek işte çelik çomak oynardık diyorlar. Onlar da bir türlü yapmışlar. Hatta böyle biz kaykaylar vardır ya hani kaykayları bile yapan, yapmış olan kişilerle tanıştım. Ben kendim yapmıyorum şu durumda ama birazcık işte biliyorum öyle diyeyim. Şule Hanım'a ve Şeyda Abla'ya bize verdiği bilgiler için ve teknik masada bize yardımcı olan Erkan abiye de çok teşekkür ederiz. Bu hafta Bir Söz Küçük programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.